Tevrat'ın nüzülü. Hz. Musa aleyhisselam, İsrail oğulları birlikte Mısır'dan çıkıp düşmandan kurtulunca, ümmetine Allah katından bir kitap getireceğini söylemişti. Harun aleyhisselamı yerine vekil bıraktı. ''Sen bunların yanlış işlerini ıslah et. Ben Allah'ın emriyle Tur dağına gidiyorum. Orada otuz gün oruç tutacağım.'' Allah'tan nazil olacak yeni bir kitapla döneceğim dedi. Ancak nankör kavmi, yanında bizden şahitler olmasını isteriz ya Musa dediler. Yetmiş kişi seçtiler. Hep birlikte tuğra gidildi. Musa aleyhisselam vaat edilen kitabı Cenab-ı Hak'tan niyaz etti. Hak Teala da ona otuz gün oruç tutmasını emretti. Bu Zilkade'nin 30 günüdür. Sonra Zilhicce'nin ilk 10 günüyle de bu oruç 40 güne tamamlandı. Ve Hz. Musa'ya kitap verilerek kendisine kavmini doğru yola eriştirme vazifesi tevdiye edildi. Allah Teala buyurur: "30 gece bana ibadet etmesi için Musa ile vaatleştik ve ona 10 gece daha ilave ettik." Böylece Rabbinin mikatı tayin ettiği vakit tam kırk gece oldu. El-Araf 142 Hz. Musa bu vazifenin gerektirdiği kemali kazanmayı sağlayacak, oruç, zühd, ibadet, dua, murakabe, iç arınma ve tefekkür için kırk günlüğüne Tur-i Sina'ya davet edilmişti. Zira Musa aleyhisselam, bu kırk gece içinde Rabbi ile mülakata hazırlanacaktı. O, göklerin sessizliğine dalmak ve yerlerin meşgalelerinden uzaklaşmak, nihayet enginlerde yüce yaratıcıya ulaşarak, mana-ummanına dalmak için, Tur-i Sina'da, sair insanlardan ayrı bir hayat sürdü. Çünkü ruhunu arındırıp aydınlatması ve ona letafet kazandırması için buna ihtiyaç vardı. Öyle anlaşılıyor ki ilk 30 gün oruç vesaire ibadetlerle bir tehzib, teskiye ve riyazat olmuş. Sonraki 10 günde de Tevrat'ın nüzulu ve Allah'la mükaleme yani konuşma vuku bulmuştur. Yani Musa Aleyhisselam bu 40 günlük zaman diliminde Allah Teala ile konuşabilecek yüce bir manevi seviyeye yükselmiştir. Ayrıca ayet-i kerimede 40 gün değil de 40 gece denmesi, aylar geceden başladığı için günle değil, gece ile sayılmasındandır. Dolayısıyla gündüzler de buna dahildir. Ayrıca gecenin gündüze nispetle daha değişik hususiyetleri vardır. Pek çok ilahi tecelli, geceleri bu bulmuştur. Kur'an-ı Kerim'in levh-i mahfuzdan dünya semasına gece indirilmesi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin miraca gece çıkması gibi. Musa aleyhisselamın tur Sina'da kırk gece kalmasında şu işaretler vardır. Ehlullah'ın büyük bir tecelli sabahına ermeleri için geceler gibi karanlık, ıztırap saatleriyle çile doldurmaları lazımdır. İlahi feyiz ve bereket umumiyetle geceleri vaki olur ve bütün muvaffakiyet sabahları ıstıraplı gecelerin seherlerini takip eder. Musa aleyhisselamın bu çilesinde kırk gün, sanki ilk otuz günüyle bütün bir gece, sonraki on günde o gecenin seheri mesabesindeydi. Nitekim bu seherin fecr-i sadık saatlerini andıran son demlerinde Hz. Musa aleyhisselam, Allah Teala ile konuşma mazhariyetine erişmiş, ve pek çok ilahi tecelliyi müşahede etmiştir. Musa aleyhisselam Tur Dağ'ında hiç ara vermeden sav mı visal olarak 30 gün oruç tuttu. Ne acıktı ne de susadı. Fakat Hızır'la buluşmak üzere sefer etmesi emredildiğinde henüz yarım gün geçmeden sabrı kesildi ve acıktı. Arkadaşına yiyeceğimizi getir yiyelim dedi. Çünkü onun Hızır'a gidişi bir imtihan sebebiyleydi. İmtihan üzerine iptila eklendi. Mahlukun yolundaki seferde yarım günde acıktı. Fakat Tur'da bulunması ve Allah'a sefer etmesi ise bir rika, bir kavuşma seferi ve Hak Teâlâ ile sohbet mahiyetinde olduğundan bulunduğu yerin heybeti ona yemeği ve içmeyi unutturmuş, Kendisini Allah'tan başka her şeyden koymuştu. Hz. Musa aleyhisselama Allah Celle Celaluhu ile konuşması sebebiyle Kelimullah denmiştir. Hz. Musa aleyhisselam Cenab-ı Hak'la dil gibi bir aletle değil, zamansız ve cihetsiz olarak onun ezeldeki kelam sıfatıyla konuştu. Allah'ın sıfatlarından hiçbiri yaratıkların sıfatlarına benzemez. O alimdir. Yani her şeyi bilir. Ancak bu bilme bizim bilmemiz gibi değildir. Kudret sahibidir. O da bizim kudretimiz gibi değildir. O konuşur fakat bizim konuşmamız gibi değil. Biz dil gibi bir alet ve harflerle konuşuruz. Allah Celle Celaluhu bundan münezzehtir. Harfler mahluktur. Allah'ın kelamı ise mahluk değildir. Harfsiz ve aletsizdir. Nitekim Musa aleyhisselam, Allah Celle Celaluhu ile konuşurken, yanındaki kırk kişi ve Cebrail aleyhisselam bu konuşmayı fark ve idrak edemediler. Kelimullah Musa bin İmran aleyhisselam, manevi alemden birçok manzara müşahede etti. Bunlar onun arzusuyla olmuş da değildi. Rivayete göre, keyfiyeti bizlere meçhul olan 4120 kelime, ve ayrıca 14 kelime, ona vasıtasız olarak takdim edildi. Her bir kelimenin gelişinde Hazreti Musa büyük sarsıntılar geçirdi. Onun vücudu ve tabiatı bu kelimelerin gelişi sebebiyle büyük değişikliğe uğradı. Bu mükâleme ile alakalı olarak ayet-i kerimede Allah Musa'ya mutlak olarak konuştu. En-Nisa 164 buyurulmaktadır. Allah Teala Musa Aleyhisselam'ın gönlünü teskin ve teselli etmek için binlerce hitap gönderdi ki, nimetleriyle gönlü bir nebze rahatlayıp huzur bulsun. Çünkü Musa Aleyhisselam, beşeri fırtınalar ve kasırgalarla dolu bir hayat yaşamış, azgın ve materyalist bir kavim olan Beni İsrail'e şeriat ikame etmek üzere gönderilmiş bir peygamberdi. Kırk sayısının hikmeti. Kırk sayısı, ruhi olgunluk bakımından pek ehemmiyetlidir. A- Hazreti Adem'in çamurunun mayalanması, kırk gün sürmüştür. Rivayet edildiğine göre Allah, Adem'in hilkat toprağını kırk gün kudret eliyle yoğurmuştur. Bugünlerin her biri, keyfiyeti bizlerce meçhul olan bir zaman dilimidir. B- her bir insan anne karnında kırk gün nutfe, kırk gün aleka ve kırk gün mudga halinde bulunur, sonra ruh üflenir. Bu hususta sahih haimde geçen bir hadis-i şerif şöyledir. i̇bn Mesut Mes'ud radiyallahu anh anlatıyor. Sadık ve mastuk, doğru ve sadakati tasdik edilmiş olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, Sizden birinin yaratılışı annesinin karnında kırk günde cem olur. Sonra bu kadar müddette aleka olur. Sonra bu kadar müddette mudga olur. Sonra Allah bir meleği dört kelimeyle gönderir. Bu melek rızkını, ecelini, amelini, şakı veya sayit olacağını yazar. Sonra ona ruh üflenir. C Peygamberlerin hakkın kelamını işitmeleri bakımından. 40 günün büyük bir ehemmiyeti olduğu, evliyaullah'ın kalplerinden hikmet pınarlarının fışkırması için de bunun ehemmiyeti büyüktür. Hadis-i şerifte 40 sabah ihlasla Rabbine yönelen kimsenin kalbinden diline hikmet pınarları akar buyurulmuştur. Tasavvufta manevi terakki için 40 gün müddette tatbik edilen ve Çile yahut Erbayn diye tabir olunan usulün esbab mucibeleri de bu hadisi şerifle Musa aleyhisselamın Tur dağında yaşadığı kırk günü bildiren ayeti kerimelerdir. Cismaniyetin ruhaniyete bağlanması 40'a mahsus olduğu gibi ondan ayrılması da yine kırka mahsustur. Zira adetullah böyledir. İrfan ehli de dört ve dördün katlarının ehemmiyetine dikkat çekmişlerdir. Mesela kainatın temelini dört unsur oluşturur. Su, hava, toprak ve ateş. Arş-ı azam dört köşelidir. Onu sekiz melek taşır. Musa aleyhisselam kırk gün kırk gece oruç ve riyazatla emrolunmuş. Bundan sonra kendisine Rabbi ile konuşma şerefi bahşedilmiştir.